Selam gençler, selam Risto, nasılsınız arkadaşlar, sen nasılsın Gafkesk? İyiyim, iyisin, iyiyim, yorgun görünüyorsun biraz Dün biraz içtim, <gülüyor> <gülüyor> farklı bir şey yapayım dedim ne zamandır içmiyordum, içeyim Yani ne zamandır dedi 48 saat falan olmuştu Ha. benim sesimi alır mı orada? Alır da azalır <gülüyor> gibi geliyor bana, olur ya, olur mu diyorsun? Olur olur, keyif pezevengi ya yattı şimdi. <gülüyor> O zaman bari biraz bu tarafa dön de. G-Pot? G-Pot? 10. 10 mu? 10-10. En son Veronica Mars konuşmuştuk. Bayağı evet, oldu. Bayağı bir... oldu yani. Bir ayı, bir, bir buçuk ayı falan oldu neredeyse. Evet. Ee, G-Pot'lara aslında e, bayağıdır hani düzenli olarak yapamıyoruz. İş, güç vesaire sebepleri nedeniyle. Ee... Ama ben iki kere geek bakışı konu oldu o arada tabii. Tabi. İki kere mi oldu lan? E tabi. Ha tabi. İki kere oldu. Nuh var. Nuh var. Spiderman 2 Spider var. var. Kaptan Amerika'ya da uyanamadığım için. <gülüyor> Bu üç kişi yaptığımız podcast'lere Tripod adını vermeye <gülüyor> karar verdik. <gülüyor> İnsanların kafasında farklı şey canlanabilir ama. Niye canım? Üç ve pod. Tripod. Çok masumane birisi <gülüyor> bence. Logo olarak ne düşünmüştün onu da <gülüyor> Bastonlu adam düşünmüştüm. Ama gölge şeklinde değil mi? Baston evet. olduğu anlaşılmayacak. <gülüyor> Peki, G-Pod evet. Bu bölümde dizileri konuşalım dedik. Evet, çünkü aslında Veronica Mars'tan sonra bizim... Bir e, Benimle alakası yok. Denk geldi. E, bir daha da yapmadı öyle bir şey. <gülüyor> Ama e, telefonun sapıtması sonucu yaklaşık evet. bir saatlik bir e, Daha fazla, bir buçuk saat. Veronica Mars aynen öyle. Toplamda 2 saat konuşmuşuz. Yarım saat Veronica Mars, bir buçuk saatte dizi konuşmuşuz. Ve o bir buçuk saatlik dizi konuşmasının sadece kaç dakikasını? 20 dakikasını mı kaydetmişti? Öyle bir şeydi, değil mi? Evet. Onu da yani yayınlamadık. 1 işte saatini kaybettik. Yayınladık mı onu? Cık. Sadece Veronica Mars olan kısmı e, kestim ve yayınladık. Dolayısıyla e, bu g Gpot'ta, g Gapot'ta -Pod. e, dizi konuşmaya karar verdik ki biten diziler, sezon sonu yaklaşan diziler, işte başlayanlar yeni başlayanlar var. vesaire aslında dizi konusunda konuşulacak. Çok fazla şey var elimizde. Evet. Aslında şeyle başlayıp onlardan çıkaralım istiyorum ben. Neyi? E, çünkü ben zaten hani normalde Agents of Shield'ı çok uzun süre önce bıraktım izlemiyorum. Hı hı. Ama Captain America 2 ile bağlantılı olan bölüm için bir geri dönüş yaptım izledim o bölüm yani. Yani e, aslında Captain America 2 sonrası olan olaylar Agents of Shield'da devam ediyor. Yani diğer Marvel filmlerinde kronolojik olarak bir bağlantı yapmamışlardı Agents of Shield'da. Sadece bu Captain America Winter Soldier için yaptılar. Tora özelde bir şeyler yapmamışlar Hayır. Önce. Tora özel bir şey yapmadılar. Sadece bir sif göründü. Hı. Öyle havadan sudan. Anladım. Ben izlemiştim zaten onu. Ee, Sifi görmek güzeldi tabii. Bu arada e <gülüyor> Ay, kadının adını unuttum. Onu hatırlamaya çalışıyorum. Hangi kadın? Ee, Alex. Sifi oynayan hatun. <gülüyor> Kylaks Y'deki hatun işte ya. Tamam işte. <gülüyor> Sifi oynayan hatun. Adı, adını unuttum şimdi. Neyse bu kadının eee Nerdist Podcast'inde konuk olduğu bir bölüm var. Aa. Ve tomboyun önde gideni <gülüyor> çok keyifli. ya yani Bildiğin erkek, erkek gibi. Erkek Fatma diyorsun. Aynen. Bildiğin erkek gibi. İşte e, şey muhabbeti yapıyorlar. Hani dört tane mi ne abisi mi ne varmış zaten. Wow. Teksaslı bir de. <gülüyor> <gülüyor> erkek gibi büyütmüşler. Neyse. Hani bu e, sonuçta oyuncusun ve kadının e, Hollywood'daki yeri gereği Biraz böyle şovenistik bir söylemde bulunmuş oldum ama hani kadınsan kadın rolünde oynuyorsun. Hep erkek Fatma rolünde oynayacak değilsin. Dolayısıyla hani oyunculuğa başladıktan sonra birazcık daha böyle kız şeylerine zoraki bir itilme olmuş. Lezbiyan mı peki hatun? Değil canım. Niye ee, bu kadar emin konuştun? Çünkü erkek arkadaşı var falan filan anlatıyor orada. Ha. Jamie, ee, Alexander. Ha, Jamie Alexander. He Jamie Alexander. İsmi de ya, erkek ismi lan bayağı. <gülüyor> Neyse işte 94 de Evet saat. evet. Ve şey hani oyunculuğa başladıktan sonra işte pembe giyime giymeye başlamış, işte etek giymeye başlamış bir şey falan. Ufak ufak da hoşuna gitmeye başlamış belli bir noktadan sonra. Ama kadın kızın şey bıçak koleksiyonu var. Ve git set yani çekim için gittiği her yerden bir bıçak alıyormuş. Oha. Ha çantasında bıçaklı geziyor falan. Garbi 50 küsür parçalık bir bıçak koleksiyonu var kadının. <gülüyor> Çok güzel atında bak. Şimdi ben, şeye denk ben, geldim de. Ben çok beğeniyorum. Ben de, ya sözlükte CM Alexander başlığında girmiş son entry şey. Bazı kızlar çok güzel diye bakınız vermiş. <gülüyor> Ama hakikaten ben çok beğeniyorum. <gülüyor> hani e, tipinde de zaten çok fazla hani çok feminen bir yüz hattı yok bence. Böyle o da hoşuma gidiyor biraz. Gaming lan yoksa. <gülüyor> <gülüyor> ee, yok, değilim. <gülüyor> <gülüyor> flash, flash, flash. Aristos Game. Ulan, "Game Alexander'ı çok beğeniyorum." deyip game'im demek de ayrı bir hikaye yani. Neyse, e... <gülüyor> geçelim. <gülüyor> ne diyorduk? <gülüyor> bu bu podcast'in montajını ben yapabilir miyim? <gülüyor> kesmeyeceğim çünkü <şimdi> buraları. <gülüyor> ben de kesmeyeceğim canım, uğraşamam. <gülüyor> Ne diyordun sen bahsediyordun evet. hayatını övuyordun işte. Evet neyse e, Agents of Shield diyorduk. E, şimdi bu önümüzdeki bölüm 20. bölümde Maria Hill e, cameo'su olacak. Hı hı. E, bir önceki bölümde işte şey atıfta bulunmuşlardı. Hani Avengers'ta Coulson'ın Çeli e, sevgilisi muhabbeti hı hı. ve e, şey sezon sonu bölümde de Nick Fury tekrar. E, dönecek diziye ve olan biteni anlatacak büyük ihtimalle işte Marvel sinematik evrenini de kapsayan bir hani Kaptan Amerika Kış Askeri Aftermath i gibi bir toparlama yapması bekleniyor yani büyük ihtimalle çok bir toparlama yapmayacak hem klifen bırakacak sonra çek gidecek ama ya şey şey yüzünden dedim hani onunla başlayalım aradan çıkaralım diye hani hem ben normalde izlemiyorum dizi ama film için izledim bir yandan hoşuma da gitti hani şey güzel geldi bana ee, yapmalılardı da zaten gibi yani bir öyle olmalıydı hani. zaten dizi ama hani Kaptan Amerika 2'yi izlemeyenler için spoiler olacaktır ama onu izlemeyenler Agents of S.H.I.E.L.D'i izleyenlerle çakışıyorsa o da ayrı bir hikaye. Neyse yani S.H.I.E.L.D'in içinden, <gülüyor> Shield içinden ne çıktı ve S.H.I.E.L.D'in son durumu neydi deyip hani filmin ardından Agents of S.H.I.E.L.D'i de da bunu dahil ettiler ve Colson ve ekibin durumu hani şu an aslında çok belirsiz. Yani kendi ekipleri içinde kaçak durumundalar falan hani böyle Tabii bir Aslında kendi ekipleri diye bir şey kalmadı abi. Tabii yani kendi ekipleri bildikleri ekip e... Hydra çıktı. Evet bayağı. <gülüyor> <gülüyor> Hayır Hay Hydra. <gülüyor> evet büyük bir darbe oldu aslında Shield'da. Tabii. Yani artık bunların spoilerlığı kalmadı. 3 hafta önce çıktı çünkü Kaptan Amerika. Yani onun akabinde zaten e, Agents of Shield hatta Türkiye'de Kaptan Amerika çıkmadan önce yayınlandı. Evet ee, hatta biz insanlara bas bas bağırdık izlemeyin, izlemeyin. filmi <gülüyor> izlemeden izlemeyin diye. E, dolayısıyla e, spoilerlık bir durum yok. Ama <gülüyor> şu yani benim gözümde Agents of Shield'ın yani, e, baştan beri olması gereken ee, akışı buydu. Yani filmler arasındaki o geçişi sağlamak ve Marvel sinematik evrenini birazcık daha hani street level'a taşıyıp genişletmek. Onu çok da iyi yapamadılar şimdiye kadar. Neymiş efendim? işte e, Coulson ve ekibini tanıyalım. İşte hani ne yapıyorlar? Ne ediyorlar bunlar? Arkada daha geniş bir hikaye olsun. Evet, biz ilk başlamaya başladığımızda yani ilk izlemeye başladığımızda ben yanılmıyorsam bir podcast'te de konuşmuştuk bunu. Şeyi söylemiştim ben. Bayağı A takımı gibi bir dizi gibiydi o kıvamda başlamıştı. Evet. Sonra sonra evet hani ben her ne kadar devam etmemişti de olsam fragmanlarını vesaireni hep takip ettim hani e, ara ara incelemelerini de okudum. Evet yani gördüğüm kadarıyla yavaş yavaş kıvamını bulmuş. Kaptan Amerika 2'nin ardından da e, işte sinematik evreni TV evreninde de taşıyıp o bağlantıyı da kurmuşlar. Ama şimdi mesela şeyi merak ediyorum. Ya Marvel bir kere S.H.I.E.L.D.'ın bu sinematik evrendeki bu durumunu nasıl çözecek? İleriki filmlerde nasıl bir etkisi olacak bunun? Yani Kaptan Amerika'ya nasıl bir etkisi olacak? Avengers'a nasıl bir etkisi olacak? S.H.I.E.L.D.'ı acaba artık bu kadar görmeyecek miyiz filmlerde? Şimdi şöyle bir durum var. Ee, tabii... Hani çok büyük bir başarı elde ediyor şu anda Marvel e, Studios filmleriyle. Ve tabii ki de hani bu bir kapitalist e, makine çarkları dönmeye devam etmek zorunda. Ve işte spin-off'lar planlıyorlar. İşte e, söylentilere göre işte 2028'e kadar ki kava plan hazırmış bilmem neymiş falan filan. Ama işte falan. o Hydra, Hydra plotu hı hı. Çok, çok geniş bir plot değil mi? hani Çok geniş bir plot aslında bence iyi de bir plot. Çünkü e, hani... Çizgi romana döndüğün zaman ee, Hydra daha sonra M mı oluyor Hydra? Onu ondan emin değilim de ee, Hydra aslında çok büyük ve e, geniş bir organizasyon olarak sürekli sunuluyor ya bize çizgi evet. romanlardı. Yani bir, bir başını kesersen ikisi iki tane çıkar muhabbetini. Hani çizgi romanda birebir görüyorsun. Hani her ne kadar Captain Amerikadır, Avengers'dır dağıtsa bile Hydra'yı bir, bir şekilde bir yerden yine fırlay veriyor. O zaman bir <gülüyor> Nihat Doğan e, deyimiyle Hydra sakal gibi gibi kesersen daha gül çıkar diyebilir miyiz? <gülüyor> o referansla pek bir e, şeyim yok ama. E, Buradan Nihat Doğan'a da selamlar. <gülüyor> hani sinematik evrene Hydra'nın artık her yerden çıkabilmesi için bir alt taban sağlanmış olduğu. Ya işte aslında. o biraz benim sinirimi bozdu. Yani istemiyorum ki ben her, yerde, yani her yerde çok çıkmasını. evet çok geniş bir pilot şimdi çok geniş bir pilot olduğu için de bütün e, filmlerde karşımıza çıkacakmış gibi geliyor ben ve ben karşımıza çıkmasını istemiyorum yani yani e, zaten o zaman çok sıkıştırır çünkü bütün hani konuları karakterleri ama işte e, benim mesela şikayetçi olduğum senin artık e, pek umrunda olmayan hani atıyorum işte ayrılmamıştı e, şeyi Shield neredeydi muhabbeti Hani o şekilde devam edeceklerse de yani her yerde de dokundurmazlar bu Hydra olayını. İşte o yüzden az önce geliyor. söylediğim de oydu. İkisinden birini yapacaklar. Hı. Ya gerçekten her filmde bir şekilde ucundan kıyısından bir bulaşacaklar ya da hiç bahsetmeyecekler bu mevzu. Yani yılda da görmeyeceğiz falan. Hydra olayını şu ana kadar hep bir şekilde tasarekte bağlı bir şekilde gördük. Yani Captain America'da ilk... Bahsi geçtiğinde de tasarakla ilgiliydi. Ondan sonra Kaptan e, Amerika 2 filminin sonundaki... E, hani oraya ek, bağlayacaktım. Extended e, şeyde görsellerinde de mesela tekrar tasarak da bağlıyorlar. Evet yani kredit sonrası sahnede Hı. şeyi gördük. Yani şunu öğrendik. Hydra değil oğlum mevzu. Sen hala anlamadın mı falan durumu vardı. Evet çünkü, çünkü her, şey, her şey Thanos'a bağlı. Evet yani Hydra... Hydra ne? Hydra bu planın içinde işte... Küçük bir etken, madde diyor aslında orada. Yani, yani benim anladığım kadarıyla eğer, değil eğer ki e, bir üçleme kafasıyla gidiyorlar işte Avengers'da da ve hani, e, Marvel sinematik evreninin fazlarını da bir üçleme olarak düşünürsek üçüncü faz sonu yani Avengers 3 sonunda şu ana kadar gördüğümüz bütün e, temel pilotlar ve hikaye uçları birleştirilip kapanacak gibi geliyor. Yani Avengers 3 Thanos'la bitecek. Tasarak da olayıdır, şudur, budur, Hydra'dır vesaire. kapanacak. Eğer Faz 4'te de Avengers serisi devam edecekse de yeni bir pilotla devam edecek gibi geliyor. De umarım öyle olur. Ee, zaten hani... E... Çünkü istedikleri kadar sündürebilirler aslında. Tabii canım. Yani. Sonu yok. Çizgi romanda 50 senedir sündürdüklerine yani. göre. <gülüyor> Ama mesela şey olsa komik olmaz mı? Bir Deadpool filmi çek, çektiklerinde bir Hydra Bob'u görsek. <gülüyor> <gülüyor> Eğlenceli olur. Ama Eğlenceli olur. Ya Deadpool filmi çekilmesini çok istiyorum ama çok korkuyorum yani. Aynen. Yani şey yüzünden de değil. Wolverine'deki Ryan Reynolds yok, yüzünden yok. falan değil yani. Ama ben şeyden çok e, hani daha izlemedik gerçi filmi ama en azından fragmanlarından e, o havayı verebileceklerine ufak ufak inanmaya başladım. E, Guardians of the Galaxy Fragmanı, Fragmanı çok eğlenceli. Çok eğlenceli ya. Hani o tatlı bir film yapabildilerse eğer bunu bir e, bir kademe geyik kısmı bir kademe arttırıp Deadpool yapabilirlermiş gibi geliyor. Ama işte şöyle bir sorun var. Şimdiye kadar hiç el atmadıkları bir kulvar var orada. Absürt komediye girmeleri <gülüyor> lazım. Yani bir yandan da hani Deadpool'un o işte çizgi romanda olduğunu biliyor muhabbetini... Dördüncü duvara kırıyor olması. Ha, ya filmde <gülüyor> olduğunu biliyor muhabbetini evril tip kullanabilirler. Ya hani bir sürü şey yapabilirler Deadpool'la. Spider-Man göndermeleri yapıp ölümüne takış geçirdiniz. Yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mr. Bean is Deadpool. Yani hani çok fazla şey var ellerinde çok fazla nüansı var, kullanabilecekleri çok fazla şey var. Ama mesela işte e, açılımlar konusunda çok çok çok e, ümit vaat eden karakterleri zaten bize e, ufak tefek e, şey yaptılar, e, dokundurdular. İşte Moon Knight'dır, e, Doctor Strange'dir. Yani aslında Doctor Strange beni Deadpool'dan daha çok korkutuyor. Beni korkutmuyor çünkü ben oturup zaten hadi bir Doctor Strange çizgi romanı okuyayım demiyorum. Öyle bir şey yok çünkü. Yani. Hayır çünkü e, Doctor Strange için e, hani franchise'daki e, önemi şu. Hani mistisizmi gerçekliği yani Marvel gerçekliğine dahil edecek olan film olacak. Yani Doctor Strange eğer başarısız olursa Doctor Strange ve Türevi büyük kullanan hiçbir karakteri göre <gülüyor> bir daha göremeyeceğiz anlamına geliyor. <gülüyor> Yo yani, yani bana öyle geliyor. Büyük büyük ekip e, filmlerinde hani takım filmlerinde falan evet. orada burada kullanılabilecek bir karakter. Büyük de bir karakter aslında. Ama işte şunu diyorum. Hani Doctor Strange de eğer e, başarılı olup olabilirlerse Marvel için bir e, teenage vampir e, filmi kulvarı da açılmış olur. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? <gülüyor> Ama şeyi de konuşuyorlardı zaten. Hani e, Spider-Man 1'in sonunda olan hani Morbius mu geliyor falan filan Muhabbeti yapıldığından sonra Yapıldığında şey dedikoduları dönmeye Başlamıştı hani Mo Morbius filmi yapacaklarmış falan. Siktir lan diyordum yani <gülüyor> Morbius <gülüyor> filmi mi olur Ama şimdi şeyi düşünüyorum herifler Ant-Man filmi yapacak Evet. Ee, aslında Ant-Man çok önemli Bir karakter evet. bir yandan Ama e, bu arada şunu da söyleyeyim bilmeyenler olabilir Ant-Man çok önemli bir karakter ama Ant-Man filmindeki Ant-Man film olmayacak İşte o çok saçma geliyor mesela bana yani şimdi Ultron'u çünkü Ultron hikayesini değiştiriyorlar film için. Hı hı. E onu değiştirdikleri zaman ant de kıvırıyorlar şimdi. Hani o biraz can sıkıcı. <gülüyor> yani Avengers 2'deki Ultron tabii e, Henry Pim'in, e, Hank Pym'in yaratmış olduğu Ultron olacak. Ama onu da Michael Douglas oynayacağı açıklandı. E, o yüzden e, daha genç olan e, Scott'tu değil mi? Diğer Ant-Man ki Ant-Man'de yani e, Paul Rudd'ın oynayacağı Ant-Man'in işte Scott soyadını hatırlamıyorum Scott olacağını e, biliyoruz. O da kom komedi olacak zaten daha e, evet olmak zorunda yani. Yani ben o o karakteri çok iyi bilmiyorum yani daha yeni yeni e, şey e, sen söyle Future Foundation hmm. okumaya başladığım için biraz tanıyorum. Future Foundation güzel bu arada. Ya Future Foundation biraz havada gibi geldi bana. Çizimleri de biraz şey hani eski kafaya çok böyle konsantre olup da okuyabilmiş değilim. Bir sürü de ortalama çocuk gibi. yeni FF okuyorsun. Eskilerini bilmiyorum çünkü. Hani dedim ya ben Marvel Now ile tekrar dönüyorum. Marvel Now'dan hemen önce başlamıştı zaten Future Foundation. Yani o yüzden hani çok emin değilim o karakterden. Geçmişinde bir trajedisi var tam olarak ne olduğunu bilmiyorum kızı ölüyor galiba falan filan muhabbeti ama bilemedim neyse Agent of Shield'dan buraya kadar geldik. Evet yani ee, Agent of Shield bu. Agents of Shield'ın bence birazcık daha e, hani bir köprü görevi görmesi e, gerektiğini inanıyorum. Gerçi şey e, bu son Hydra olayından sonra Hydra öncesi bütün bölümlerdeki e, artefekler ne diyeyim artık hmm. onları Tekrar e, filme da, e, diziye dahil ettiler. Çünkü işte e, şeye gittiler, e, Fridge'e gittiler, herkesi kurtardılar falan filan, dağıttılar ortalığı falan. Hani bir yandan da aslında hep biz bunu planlıyorduk, havası vermeye çalışıyorlar. Ki pek de o hava verilemiyor, <gülüyor> çirkin duruyor. E, bakalım yani, e, ha şeyi çok çok çirkin bir şey yaptılar benim gözümde. Şu anda hani reytingleri iyi kötü muhabbeti yapılıyor sürekli Marvel Legends of Shield için ama... Hani diğer devam eden e, hani çok yüksek e, rating alan dizilerin yanında belki düşük kalıyor olabilir ama Arrow'un şunun bunun hani iyi gidiyoruz diye çok böyle gaz olmuş e, dizilerin aslında ratinglerinin bayağı üstünde bir rating alıyor Marvel's Agents of Belki maliyet ve rating oranı olarak düşündüklerinde Düşük mü kalıyor reyting bilmiyorum. Maliyetine göre. Ya Diğer filmlerle kıyaslıyor <gülüyor> olabilirler. Franchise kıyaslı olabilirler. Tamam CSI ile kıyaslıyorlarsa evet düşük. CSI ile kıyaslamıyorlar ama mı? Ama de yani Amerika'nın bir numaralı skripti. <gülüyor> <gülüyor> e, hani 5-6 milyon civarı izleyicisi var her hafta. Arrow'un bir... Ya bir de artık iki... bu reyting giyiği... Keyi... De... olmadı mı abi? Hayır, Herkes ama rating... internetten izliyor yani. Rating şu şekilde dönüştü. İşte... E, Live Art 7, işte e, bilmem ne gibi yeni kıstaslar. Hani o hafta yeni bölüm çıkmadan eski bölüm tüketiliyor mu tüketilmiyor mu ya bakıyorlar daha çok. Aslında en iyisini Netflix yapıyor abi. Basıyor herkisini. Neyse, e, şu. Şöyle bir açıklama yaptılar. Eğer şey e, ikinci sezon gelmezse ki gelip gelmeyeceği şu anda netleşmiş değil. İkinci, film, ikinci sezon yapmazsa Kickstarter başlatacağız dediler. Hmm. Yani sikiyim senin Kickstarter'ını... Yani milletin böyle o çok güzel gidiyoruz dediği reytingin tamam mı? Bize üç para verin diyor yani. Evet 3 katı reyting yapıyorsun 1, 2 şey. Ulan bunu ne koyayım Marvel'sın, <gülüyor> Disney'sin, ABC'sin bizden para mı alacaksın? Büyük orası bir çocukluymuş. Benim haberim yoktu Kickstarter muhabbetinden mesela. Yani öyle dediler. İkinci, ikinci sezonu vermezse ABC yani biz kendi kendimize ikinci bir sezon vermez isek sizden alacağız parasını dediler. Ya verir insanlar abi, verir. Yani. şerefsizler. O de çok büyük şerefsizlik yani onu. O düşüncede olmaları bile büyük şerefsizlik yani. Neyse o zaman Agents of Shield'ı burada bitirelim. Bence de bitirelim. Yarım saattir Agents of Shield konuşuyoruz. Evet, ee şimdi şeyi de aradan çıkartalım. Hani gerçi bayağı oldu ama Havai Metro Mother'ı da aradan çıkartalım. Evet. Ya ben mesela Havai Meteor bittikten bir hafta sonra falan onunla ilgili bir alternatif son haberi girdim. Hı hı. Ama böyle bir oturup e, final böyle bir incelemesi falan yazmadım. Ama bir hafta boyunca ekşi sözlükte, Twitter'da, Facebook'ta edilen küfürleri okudum. Yani insanlar deliye dönmüştü sonu yüzünden ama ben aynı fikirde değilim. Bana koymadı mesela yani. Yani ben de mesela aslında oturup bir e, sezon incelemesi ve final bölüm incelemesi yazacaktım. Ondan sonra dedim yani boşuna uğraşmışım. <gülüyor> aslında ben mesela e, finali beğenmeyenlerdenim. Ben beğendim. E, mantık çerçevesinde... Tamam mantıklı bir final yani e, ucu açık değil bilmem ne değil anladın mı? Yani toparladı ama <gülüyor> bir yani son sezon e, biraz zorlama geldi. Hani bir hafta sonunda geçiyor olması işte hani e, mekan ve konsept sınırlaması getirmiş oldular böylece kendileri için. Flashback'lere işte şey yaptılar yok ya flashback yaptılar. Ondan sonra... Arada işte, çok boktan iki bölüm yaptılar. Şey sen söyle... E, Marshall'ın zaten araba yolculuğu Evet. Yani 2 <gülüyor> yani yarım sezonunu izledik. Evet. Yanında yeni yani yanında bir tane kadın verdiler işte arabayı kullansın diye. Gereksiz bir karakterdi. Evet, kötü karakterdi. Ondan sonra <gülüyor> ne bileyim işte evlilik... Kafiyeli bölüm izledik ya bir tane. Aha. Çok kötüydü oldu <gülüyor> Ben ben sonunu nasıl getirdim bilmiyorum yani. O kadar kötüydü ki. Şey ee, de kötüydü. Neydi? Ee, tokat bölümü. Ee, evet. Kötüyordu yani. Yani bana çok dokunmadı ama e, son tokatı öyle harcamamalıydılar dedim. Kötüyüdü. Hani biraz zorakilik vardı. Ee, anne diye anne dediler, anne dediler, anne dediler. 8 sezon değil mi? Tabi bize. Ondan sonra sezonun yani son sezonun yarısında ya vardı ya yoktu. Olduğu zamanda da zaten cameo gibiydi. Ama işte onda... onun açıklamasını da yok işte anne değildi aslında Robinmiş olay mevzu. E, ya bağlamış olmaları çok. E... Evet. Bitmeden 3 bölüm önce <gülüyor> falan böyle bir şeyi sezdirdiler anne ha. ölecek aslında'yı. Ki orada herkes fark etmemiş aslında. Evet. Yani şey sinirdi. Yani tamam anne anne üzerinden e, bana 9 sene dizi izletiyorsun. Ondan sonra aslında anne ölmüş. E, sana yeni anne getireyim o da Robin olsun diyorsun. Hani o bir e, <gülüyor> nasıl desem e, bir kandırmaca gibi hissedilmiş olabilir izleyicilerin çoğun için. E ama asla böyle bir şeyin sözünü vermediler ki bu adamlar. Hayır yani. Yani izleyenler niye hani şeyin e, tribüne girer ki? Kandırıldığı tribine tribüne girer ki yani. Yani şey demediler ki biz bu diziyi işte 8 sene boyunca size işte sonunda bir anne göstermek için izleteceğiz demediler ki. Yani dizinin adı Hawaii Mecho Mother olabilir de konsept oydu. Hayır ama <gülüyor> konsept de oydu da... <gülüyor> Yani her e, dizinin aslında çocuklarına bir hikaye anlatmasıyla başlaması. işte o çocukların hani anneleriyle nasıl tanıştıklarını dinlemek için orada 9 senedir oturuyor olması vesairesi. Ama sonunda çocuklar söyledi zaten. Ya evet. ben biz biliyoruz zaten annemle nasıl tanıştığını. Ve hani sen aslında Robin'le tekrar nasıl beraber olacağım onu anlatmaya çalışıyorsun bize. İşte, e, git, git bul onu falan hani git ara onu. O e, hani... Sen söyle. Ee... Bir de şey de var ama izleyiciler de Ted'in bir noktadan sonra aslında Robin'le beraber olmasını istedi. Ya bilmiyorum. Ben e, son sezonda anneyi e, hani çok az görmüş olmamıza rağmen hani çok benimsemiştim aslında. E, tabii canım. Bayağı şeyiydi çünkü Ted'in. Hani ruh ikizi gibiydi hayatı. Evet. Güzel e oynuyordu. Işte. Ha, güzel oynuyordu. Ne bileyim işte karakteri çok sevimliydi. Ben yani 8. sezon sonunda ilk hani bir kare gösterdiler. Lan bu mu oldu anne şimdi falan demedim değil ama hani 9. sezon boyunca Azsektir lan ne güzel kadınmış. İşte hani e, bizim gibi insanların aslında ideal <gülüyor> kadının motifini güzel oturttuklarını düşünüyordum. Güzeldi. Ve, o öldü kadın. Evet. Yani bak ha, artık bu kadını izleyeceğiz demek ki diye başladığım dokuzuncu sezonda zaten yarısında yoktu ve filmin e, şey e, dizinin son sezonun son bölümünde hani aslında 30 bölümde anlatabilecekleri hikayeyi 15 dakikaya sıkıştırıp aslında öldü anneyi boş ver Robin'e dönelim demiş olmaları ve bunu çok aceleye getirmiş olmaları işte tek bir bölüme sıkıştırarak e, o beni rahatsız etti. Başka bir şekilde Robin'e yine bağlarsın. Bağlamaman için herhangi bir sebep yok. Ama bunu birazcık daha e, hani kurgulu ve yapılı bir şekilde yapardın. Tek bir hani her tek bir bölüm içerisinde onu da 5 dakikasında sıkıştırıp vermezdin. Ya onu evet onu anlayabiliyorum dediğin gibi sezonun yarısını aslında buna harcayabilirler. Aynen. Yani. Yani, yapabilirlerdi. Doğru. Çünkü o aradaki son bölümde aradaki boktan bölümler de olmazdı o zaman. Aradaki boktan bölümler olmazdı. Ondan sonra ki son bölümde aslında. Hani bir sezonda anlattığından çok daha fazla şey anlatıyor işte. Evet. Meğer işte bu adamların evliliği iyi gitmemiş, boşanmışlar. İşte ne bileyim Lily'nin bir çocuğu daha olmuş bilmem ne falan filan. Bir sürü bir şeyler oluyor orada. Ee, evet evet yani Barney ile Robin'in ayrılığını da mesela çok şeye getirmiş oldular böyle. Evet. Çok aceleye getirmiş oldular. Onu da 2-3 bölümde anlatabilecekleri dev bir hikayeye çevirebilirler Aynen abi. aynen. hani San ya şey gibi oldu da o benim çok sinirimi bozdu. Hani çok e, izlenmeyen bir diziymiş de ondan sonra işte stüdyo zorla hani bitir, ha iptal bitirin, etmişler ha, iptal zorla hani sonunu yani. getirelim bari madem şeklinde kapatmış olmaları da beni çok sinir etmişti. Ulan, belki öyledir. Belki 10 sezon için plan yapıp hazırlamışlardı bütün scriptleri. Ya bırak Allah aşkına. Bunda <gülüyor> hava metiyor, Dad geliyor. Evet o nasıl olacak? Aynı konsept mi? Tam olarak ben takibini yapmadım onun. Hemen hemen aynı konsept diyorlar. Yani oyuncular belli. hatta bugün düşen bir habere göre eee Hava Bob Segat'ın oynadığı işte Ted'in ihtiyarlığında çocuklara işte hikayeyi anlatan adam rolünün işte dişi versiyonunu bu dizide Meg Ryan'a götürmüşler. Kabul etmiş mi ondan emin değilim ama yani Meg Ryan olacak %90 deniyor. Meg Ryan'ın sesini <gülüyor> dinleyeceğiz sadece yani. Evet, Meg Ryan'ı e ben vakti zamanında çok severim, severdim. Ee, onun belli bir dönem öncesi halini hala çok severim. Ama bilmiyorum, yani şu andaki halini her hafta izleyebilir miydim? Yani Deniz Quaid'le hani birlikte olduğu dönemlerin <gülüyor> Meg Ryan'ını ben de seviyorum, evet. Hani 80'ler, işte video kuşağı tam benim için Meg Ryan filmleri yani... Tabii. Ee, yani estetik sonrası hallerini hiç sevmiyorum mesela. Ya hangi filmde Mark Rufolo ile seviştiği film? Hangisi? Lan o? İsmini unuttum filmin. O böyle bir büyük bir olay olmuştu. Az siktir, Meg Ryan sevişti lan falan diye. Ondan sonra da bir daha pek görmedik zaten hatunu. Antonio Banderas da dandik bir film yaptı. vallahi bilmiyorum yani. Ama şeydir ya ee, o 80'lerin Hatta 90'lara kadar romantik komedi filmlerinin baş e, kadın oyuncusu pozisyonundaydı hep. O dönemlerini seviyorum yani. Yani When Harry Met Sally benim favori filmlerimden bir tanesidir. E ben de çok seviyorum. Neyse yani How I Met Your Mother'daki e, görüşlerimiz budur. Bence e, onu da aradan çıkarmış olalım. E, başka sezon sonu yapan community var. Community bitti evet. ama e, gördüğüm haberlerin okuduğum kadarıyla Community bir sezon daha almış görünüyor. Zaten finalde tam o tarzda bir finalde, sezon finali de yani ya yani, dizi finali desen dizi finali olması için yeterince şey değildi ya. Tabii hani. canım bir final finali değildi. E, Diydi o yüzden hani bir sezon daha alacak bir dizi için uygun bir sezon finaliydi. Yani, şey güzeldi. Oraya getirmeleri de güzeldi. Onda yani final, sezon finalinden bir önceki bölümde e, işte Abet'in delirdiği o konusuz bölüm olurlar falan <gülüyor> muhabbeti ni buraya bağlamaları güzeldi. yani şey de güzeldi. E, i̇şte evlenecekler mi? Aa gerçekten hayır lan evlenmesinler falan durumları hepsi güzeldi. Tabii yani olayı çözersek evlenmezler. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. <gülüyor> ya çünkü şey de komikti yani tam işte Abet'in aslında az önce bahsettiğimiz o Deadpool hani çizgi romanda hmm. olduğunu biliyor veya bet bir dizide de yaşıyor aslında yani evet, evet o ve hani onun <gülüyor> şeyi söylemesi eğer bu olayı çözemezsek bu dizi bitecek <gülüyor> ve işte Brita ile şeyin e, Jeff Jeffrey'in işte Jeff'in şey e, spin off bir başlayacak <gülüyor> O da o kadar kötü olacak, yapış yapış, <gülüyor> iğrençleş bir dizi olacak. 4 bölümde iptal edilecek falan. O yüzden kesin çözmemiz lazım falan. Ve ara ara böyle sürekli işte Jeff Lebritt'in yakınlaştığı sahnelerde işte pilot bölümünün senaryosu şu an yazılıyor falan diye ya. <gülüyor> böyle delirmesi falan yapısı çok güzeldi. Zaten ya komüniti genel olarak yani ya vasatın altında bölüm yok herhalde yok ya. Yok canım yani Hep her hepsi, bölümü iyi. Hepsi, hepsi, hepsi iyi bölümlerdi yani. Bir işte bu Subway reklamı artık biraz böyle canımı sıkmaya başlamıştı. Bayağı. Ama iyi kullandılar onu da. iyi İyi kullandılar yani. Hani hem alttan işte kapitalizm eleştirisinde yapmaya devam ettiler. Alttan değil bayağı üstten, bayağı üstten üstten yaptılar yani. <gülüyor> hem sürekli hani diziden ayrılan karakterlere göndermeler yapıp isimlerini anıp işte onları böyle bir canlı tuttular falan. Hani o güzeldi. Gerçi ben... Yani şey geri dönsün istiyorum, Troy, Troy, Troy mutlaka geri dönsün istiyorum ama nasıl olacak o da bilmiyorum yani çünkü çocuk çok bir gaz çıktı diziden yani ben müzik yapacağım işte stand up yapacağım hayatımı işte başka bir yön çizdim ben falan filan de böyle bir gazla çıktı hatta dizi ekibi de bölümde de onu öyle uğurladı hmm. hadi işte evet senin artık kendi yoluna gitme zamanın geldi biz de seni destekleyeceğiz ama çok özleyeceğiz falan. Ama yine de dönmesi lazım lan. <gülüyor> Dönsün abi en azından bir iki bölüm konuk oyuncu olsun yani. Yani şimdi bir sezon daha olacak sonra film değil mi? Evet. <gülüyor> Six Seasons and a Movie. Yani dizi ekibi de istiyor çünkü bunu. Evet. Ki bu zaten e, yenilendi haberi çıkmadan önceki muhabbeti de oydu. Hani eğer her sezon maalesef bu adamlar <gülüyor> yenilenecek miyiz? Yoksa baltalanacak mıyız e, korkusuyla <gülüyor> yaşıyorlar. <gülüyor> evet. Ve e, yapımcılarda dedi ki hani arkadaş e, yenilemezsiniz, yenilemeyin. Biz e, gerekirse kendi cebimizden çıkartır parayı. Ha, filmi... Bak işte orada saygı duyarım. Şimdi Kickstarter açsa bu herifler film için. Kesinlikle. Veririm para ben. Ben de veririm. Veririm yani. Sinemada da izlemek isterim ama işte öyle bir sıkıntı var. Parasını veriyorsunuz, sinemada izleyemiyorsun arkadaş. Yani büyük ihtimalle VOD'ye çıkartırlar. Biz de indirilebiliriz. Veronica Mars'ı <gülüyor> sinemada izleseydik fena mı olur? Olmazdı tabii. <gülüyor> yani... Veronica Mars'ı sinemada Aslında öyle bir şey mi yapsak lan? Nasıl bir şey? Ha? Sinemamı kapatalım diye Biz sinema kapatalım <gülüyor> Üç boyut IMAX'ız diyelim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse e, community de böyle Bitti ve yeni sezonuyla e, Ocak'ta galiba değil mi? Ha, Ocak başında Ocak'ta... Ocak başında Ocak <gülüyor> başında bir, an, geri bir an abedi böyle şiş çevirirken <gülüyor> hayal ettim. Ee, o da ocak başında geri dönecek. Ee, başka sezon finali yapan dizi ne var? Ee, Tonlarca sezon... dizi var da Tondunca yani. Tonlarca dizi var ama o kadar çok dizi var ki aklımıza da gelmiyor. Ne yalan söyleyelim. Şimdi e, sezon finali yapmamış ama yaklaşan... işte. E, diziler var. Hani normal sezon dizileri zaten. Hepsi sezon finaline yaklaşıyor. Mayıs gibi bitecek hepsi. Evet. Ee, yani Arrow öyle. İki, iki bölümü mü ne? Üç bölümün mü ne kaldı? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, üç bölüm galiba. Ee, son bölümünü izledin mi Arrow'un? Son yayınladığını izlemedim. Abi. Orada e, yani bölüm geneli olarak iyi bir bölüm olduğunu söyleyemeyeceğim ama hani e, önemli bir olay oluyor. Söyleyebilirsin ya. yani Spoil edebilirsin bence. Edeyim mi? Et spoiler diyelim, spoiler olsun. Spoiler dedim ve spoiler ediyorum. Şimdi e, Seeing Red de galiba bölümün adı. Hı hı. Şimdi ben oradan bir yandan da şey beklentisindeydim. E, flash geri gelir mi? Hı. Çünkü hani kırmızı bilmem ne falan filan. Tabii bir de Roy durumu var. O da kırmızı giyiyor sonuçta. Ve hani terimi, İngilizce bir terim biliyorsanız eğer bilmiyorsanız e, şey demek. Hani çok kızıp başka bir şey görememek e, anlamına geliyor. İşte gözün kan ha, yani Daha çok şeyden geliyor tabii e, sen söyle. Boğa, Hı -hı. Boğa güreşi referansı aslında. Boğaların kırmızı gördüğünde işte sinirlenmesi muhabbeti. Neyse <gülüyor> ben hani bir önceki bölümde Star Labs'ten hani Flash dizisinde olacak iki karakterin görülmüş olması işte ne bileyim. Vesaire yüzünden ve başlık yüzünden Flash'ı göreceğimizi düşünüyorduk. Bunu ama, ama zaten bilerek yapmışlar. Tabii canım. Ee, Sen böyle düşün istemişler yani. Flash'ı görmedik. Ee, sadece Roy. Arsenal görmüşsün. olarak mı geldi? Hayır. <gülüyor> ee, Miracuru yedi ya bu herif. Ondan sonra bir önceki bölümde hatırlarsan onu bir cihaza bağlayıp <gülüyor> e, millete kan basıyordu. O şey gibi uyan işte. Ee, sinirli mu? Evet, kızgın boğa gibi uyanıyor, herkesi öldürüyor, biçiyor falan filan muhabbetine dönüyor. E, olay o. Ama bir yandan da tabii şey var. E, Slayde e, Oliver Queen arasındaki muhabbette de değinilmiş e, bir başlık aslında. Çünkü bölümün sonunda e, Martayı öldürüyor. Ne? Deathstroke. bayağı spoil lan. Keşke anlatmasın. <gülüyor> e, evet. <gülüyor> evet. Buyurun siktir. <gülüyor> Suç benim değil, suç Kafka eskin. Ee, yani bu katcaksın zonatın. <gülüyor> <gülüyor> Ağzımız <s> iki. <*keyim. gülüyor> Neyse, e, hani bölüm geneli biraz işte build up bölümü olduğu için e, çok da böyle hani e, dilemler, karakter dilemaları vesaireler üzerine bir bölüm, çok fazla bir aksiyon yok e, ama e, böyle devam ediyor. Bu arada şöyle bir e, söylenti de var, hani. Starlems'e bir miracuru ıı, şey yapmaları için bir örnek gönderiyorlar ya. Hı hı. Şimdi bunun panzeyirini yaptılar, yapıyorlar ve hani bu panzehir yüzünden Slade güçlerinin büyük bir kısmını kaybediyor ve tutuklandıktan sonra da ıı, şey ıı, sen söyle, Desquada katılıyor gibi bir söylenti var hı hı. ortalıkta. Eğer öyle olursa adamın karizması yerli bir olmuş olur. <gülüyor> Yapmazlar umarım öyle bir şey. Ee, ama de e, şey Suicide Squad'ı tekrar dizide görmek isterim özellikle Harley Quinn'le birlikte göreceğiz canım orası kesin yani. ee, bakalım ee, üstünden uzun zaman geçti konuştuk, Monde hatırlamıyorum ama True Detective de bitti mesela evet, True Detective bitti. True konuşmadık. Detective aslında konuştuk da konuşmadık <gülüyor> Ha o sıçan şey silinen podcast evet. True Detective mesela baştan sonra çok çok iyi bir diziydi yani ben en azından çok çok sevdim biraz e, hani Genel izleyici için biraz sabır gerektiren bir e, dizi olduğunu söyleyebilirim. Niye? Çünkü bir e, aksanlı konuşuyorlar ve hani film dizinin ortasına kadar sürekli röportaj şeklinde bir e, anlatım şekli var ya. Hı hı. Onu izlerken baya sıkılan insan olduğunu duydum yani çevremde. Ben hiç duymamıştım. Ve onu atlatamadım bıraktım diyenler de vardı. <gülüyor> Bunu da hiç duymadım. Özellikle işte hani ben akmıyor lan dizi diyen çok oldu. Onu da hiç duymadım. Çevrendeki insanlara tekrar bir göz gezdir derim. Niye abi? Onların hepsinden ayrıl. Niye abi? Bana hayır, böyle farklı hat, feedbackler hayat, veriyorlar. Hayatında böyle insanlara yer olmamalı. Abi yani sonuçta niye savunuyup ki lan? <gülüyor> Trollüyorum onu okuyayım. Niye öyle diyorsun Hayır. ki? Ya. Tabii ki öyle canım. Şimdi bizim kültürümüze neredeyse hiç yaklaşmayan bir hani Güney Amerikalı profili var orada. Güney Amerikalı demeyelim. Güney Amerikalı'nın da ötesinde o göbek göbeği hani <gülüyor> Teksaslılar, Kansaslılar. Güney Amerika, Kansaslılar, de değil. Ha, Güney Amerika o... deyince çünkü. Değil değil. Yani Brezilya. <gülüyor> Kıt'a olarak söylemedim. Ya öyle bir profil var tabii ki. İnanılmaz ağır aksanlı konuşuyorlar. Karakterler de normalde çok kolay empati kurabileceğin karakterler değil. değil. Ee, ama mesajın hani mesajı Mesaj, mesajı olan çok, bir dizi. Yani yani mesajı yani. da e, hani e, sadece zevk için, zaman geçirmek için dizi izleyenler e, için bir e, anlamlı mesajı bulmak da çok kolay değil bu dizide. Neyse yani biraz ağır ve zor bir dizi aslında hani e, casual bir dizi izleyicisi için. Ama şey e, hikaye konu gayet sürükleyici o yüzden şey olmuyorsun. Tabii canım ama anlatım tarzı da biraz şey ya e, hani Herkese hitap edebilecek bir anlatım tarzı değil sonuçta ya Ama o fix HBO sanatsallığı o yani. yani Eğer HBO dizilerini seviyorsan hiç zorlamamış olmalı dizi senin Çünkü şimdiye kadar ki böyle hani çok sevdiğimiz HBO dizilerinin arasında Bu onlardan daha ağır bir dizi falan diyebileceğimiz tarzda bir dizi değil bence HBO dizilerin hepsi ağır diziler çünkü yani genel olarak Hem yönetmenlik olarak hem farklılar işte ne bileyim Hepsinin jenerikleri inanılmaz güzel. Tabii. Hepsinde çok ağır karakterler var. Hepsinin alt metninde inanılmaz ağır eleştiriler var. Trublatan daha ağır bir, <gülüyor> bir dizi E tabii de, de. yani hani ama onlar da, da hayvangir aksan var mesela. <gülüyor> Orada bu kadar yok ya. Olmaz olur mu ya? Bu kadar değil yani. Yani sonradan o e, diğer vampirler işin içine girene kadar full Luizyana'lar yani, yani böyle acayip var. Ne ee, şey diyecektim e, true, true Detective ile ilgili yani normalde hani şey diyordum işte HBO'nun hem dini hem işte sisteme yönelik falan filan böyle ağır eleştirileriyle dolu diziler izliyorduk. bunda final biraz aslında o açıdan ters köşe yaptı. Yani çünkü dini tanrıyı vesaireyi reddeden bir baş karakter var hı hı. ama sezonun sonunda sanki şeye dönüyor o. Ee, ulan ölüm korkusuyla <gülüyor> Allah'ı gördüm <gülüyor> falan bir tirbi var öyle. Yani, yani. aslında ölüm ben mesela... iyi kötü yenecek falan filan böyle hani... Ya ben e, çok da o mesajı almadım. Niye ee, ki? Belki... vermediler bunu bayağı ha... ana karakterin ağzından verdiler yani. Yani e, bilmiyorum daha seçkin davranmış olabilirim yani e, mesajlarda ya da... O mesaj üzerinde çok fazla bir e, eğilimim olmamış olabilir ama bana biraz e, daha nasıl desem e, dini boyuttan değil de birazcık daha her şeyi sorgulayan bir insanın e, ya da işte her şeyi sorgulayıp reddetmiş olan bir insanın aslında insanın bile e, hani bazı konularda e, elde tutulamaz olsa bile bir tutanağa ihtiyacı olan olduğuna dair yok be. genel insansı bir e, hani gereksinim karakter, ihtiyacı. Karakter tanrıyı işte dini vesaireyi niye reddediyor? İşte kızını kaybetmiş. E, Allah'ı reddetmeye başlamış gibi bir durum var. Ondan sonra da kendini okumaya veriyor bu konularda. Okuyor işte besliyor kendini. Hani boş bir reddediş olmasın altını da doldurayım istiyor bir yandan. Hı hı. E, en sonunda da Son sahnelerde nerede? Tabii son sahnede ya en son sahnede kızımı gördüm falan diyor. Evet, hani... Kızımı gördüm <gülüyor> ondan sonra da işte aslında yaşamamalıydım. Orada kendimi salsam kızımla birlikte mutlu olabilirdim. Ama salamadım kendimi diyor. Diyor. Evet yani birebir bunu diyor. Onu, ama onu niye diyor? Çünkü işte iyilik kötülüğü yenecek aydınlığı görüyorum. Karanlığın üstünde durumu var. Tam tersini söylüyor aslında. Karanlık çökmeye devam ediyor durumundan bahsediyor. Ama aydınlığı gördüm, güneşi gördüm diyor bir yandan da yani. O böyle bir çok ikincikli bir durum. Böyle bir insanın canını sıkıyor o, o. karakterin ağzından onu duymak yani. Yok ya ben orada hani ondan çok şunu hani belki sen e, biraz fazla katman, üstüne katman anlam bindiriyor olabilirsin. Ben birazcık daha basit görmüş olabilirim. Hani benim söylediğim şey, yani gördüğüm şey şuydu. Hani ben reddettim. Eyvallah. Ama e, reddetmiş olmakla birlikte hani e, kızımın, ka kızını kaybettiğimin acısı dışında başka bir şey hissetmez oldum. Kızımın varlığını da kabul edersem eğer, hani orada olduğunu veya işte bir şekilde onun bir yerlerde var olduğunu, çünkü hani gördüm hissettim falan diyor ya, hani bu umutla ben devam edebilirim. Bu kadar karanlık içinde kalmak zorunda kalmam gibi bir şey söz konusu. Peki şey sahnesini sen garipsemedin mi? Neyi? E, gökyüzünde açılan o deliği görünce. Yani bütün dizi tamam hani mistisizm falan Hı -hı. var ama yani supernatural bir şey vermiyor dizi hiç baştan sona sana. Sadece o sahnede birdenbire bir supernatural bir şey oluyor ve orada o e, cennete açılan kapı artık neyse o <gülüyor> hani onu gösteriyor. Ben siktir lan bunu niye yaptılar ki dedim yani. Mesela onu çok beğenenler olmuş. Ben garipsedim onu beğenenler olduğunu okuyunca da. Bilmiyorum. Bana e, <gülüyor> bana konus olarak çok batmadı. E, sadece görsel efekt olarak battı. Kötüydü. Bayağı slidersdan <gülüyor> alınma böyle. Bir de şey de kötüydü. Yani hastane dışında bunlar muhabbet edip sigara içerken... işte gökyüzünde böyle yıldızlar falan var ya... Hmm. Siktir lan o, o kadar şehrin göbeğinde o kadar yıldız gör... Bir de beni gör yani... <gülüyor> Kötüydü yani o efektler. O, onlar battı bana ama yani birazcık daha e, insan olmanın aslında umutla e, beslenmek olduğu yönünde bir çıkarım yaptım. Ben onu dine veya şeye pek bağlamadım. E, o kadar yani. O zaman şöyle yapalım. E, dizi finallerini konuştuğumuz podcasti burada bitirelim. Tamam. Bir sonraki bölümde de yeni başlayan dizilere giriş yapalım. Okey. O zaman, o zaman, zaman. Geekstra.com Geekstra.com